Evvela küre-i arz-ı çevre saran cemaat içine girmedik. Evvela Kabe'nin etrafında halakalar teşkil eden mahlukat çember içine girmedik. Küre-i arz bütün küreler içine girmedik. Biz enfüs dairedeyiz. Kendi zerrâti vücudumuz ve uzuvlarımız dairesinde bulunuyoruz. Rabbim, bana 300 tane mi, 400 tane mi mahzal ve kemik rütvetsin, bilemiyorum. Rabbim bana hareket eden şu uzuvları ihsan ettin, her birisine lâ ve lâ yuhzâ hikmetler taktın ve ben senin emrin dairesi içinde bu uzuvların şükrünü eda etmeye çalışıyorum, bunlarla sana ulaşmaya çalışıyorum. Zira aşk gibi şükür de insanı Allah'a ulaştırır, zira aşk gibi şuur da insanı Allah'a ulaştırır. Ben şu dakikada bunların şuuru ve şükrü içinde bulunuyorum. İşte bu manaya takılarak, kafamı bu manaya bağlayarak ''İyyâ kenâ budu'' derken, el kaldırmamı sana yapıyorum, Allahu Ekber derken, rükûmu sana yapıyorum Allah'ım, kavememi sana yapıyorum Allah'ım, secdemi sana yapıyorum Allah'ım, Adeta bende uzuvlar her birisi birer fert kesildi. Kendi dilleriyle hareket ve hikmet dilleriyle sana kulluk yapıyorlar. Ben dilimle bunların kulluğuna sadece kavlen tercüman oluyorum. Namazda ne kadar oynattığım uzuv varsa, bu uzuvları oynatan sana, bu uzuvlar sayısınca minnet ve ta şükranlarımı takdim ediyorum. budu. İşte bu hisse ilk filanda tercüman oluyor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 Cerrat vücudum, mücerrat vücudumla sana kulluk yapıyorum ve yapıyoruz diyoruz. Ve <gülüyor> iyyake Bu ağır kulluğu edaya bizi muvaffak kıl. İhdinassıratel müstakim. Bizi doğru yola hidayet eyle. Yani gözümü doğru yola hidayet eyle, en füsî dairedeyiz. Kulağımı doğru yola hidayet eyle. Ağzımı doğru yola hidayet eyle. Elimi doğru yola hidayet eyle. Zira bunların da eğri yolu var. Hadis-i Nebu Hüreyre tarikiyle ifadesinde her uzvun zinadan nasibi vardır. Gözün zinası bakmaktır, kulağın zinası fuhşa ait lafı dinlemektir, ağzın zinası fuhşa ahlaksıza ait lafları etmektir, ayağın zinası ahlaksıza doğru gitmektir, elin zinası bu mevzuda yapılması gereken şey yapmak ve yakalamaktır. Bütün bunlar ise eğri yoldur. Ali, ben bütün uzuvlarımla, vücudumun parçalarıyla senin huzuruna durduğum zaman, vücudumun uzuvlarıyla sana kulluk yaptığımı ilan ve itiraf ediyorum. Uzuvlarıma kulluk yaptıkma mevzuunda yardımı da senden istiyorum. اِيَّاكَ <gülüyor> Bize yardım et, ihtina sırat müstakim. Bu yardımın en büyüğü de şudur, bizi sırat-ı hidayet eyler. gözümü, kulağımı, dilimi, dudağımı, ağzımı, burnumu, elimi, ayağımı sırat-ı müstakime hidayet eyle. Nebi'nin huzurları gibi kullan. Ne olur o zaman? Sırat-ı müstakim erbabının el, ayağı, gözü, kulağı, dili, tutağı. Allah gören gözü olur, işiten kulağı olur, söyleyen ağzı olur, tutan vatiş eden el olur, yürüyen ayağı olur. Yani Allah yanlış adım attırmaz, yanlış tutturmaz yanlış baktırmaz, yanlışı duyurmaz ve yanlışı söyletmez, sırat-ı müstakimde yaşattırır. Enfüsi dairede uzularımıza, uzularımıza böyle bir kulluk yaptırıyoruz namazda. Bu şuurla Rabbin huzurunda duracak ve bu hava içinde bu kulluğu eda etmeye çalışacaksın. Cenab-ı vâcib Vücud ve Tekaddes Hazretleri duyursun. Duymadı müddetçe gaflet sırtından kalkmayacak. Esnemeyi sırtından atamayacak. Rahavat ve miskinliği kendinden uzaklaştıramayacaksın. Kaç kıldığını bilemeyecek. Ne din aşina olamayacak. Ne dediğine nigahban bulunamayacaksın. İnnel abde la yusallim salatihi la yuktabu lehu suduz ve la usruh. Velakin يُكْتَبُوا لَهُ ma أَقَلَ minha, اَوْ كَمَا قَالٍ Hadis ferman ediyor. Kul öyle namaz kılar kıldığı namazın altıda biri değil, onda biri bile yazılmaz onun için. On rekat, rekat kılmıştır ama bir rekat kadar defteri amaline hasenat kaydedilmemiştir. Namaz odur ki senin lehinde yazılır.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 Sır âleminle Rabb'in huzurundan uzak kaldığı müddetçe Rabb'in bakacağı bir yerle Rabb'in huzuruna gelmediğin için bakılacak tarafın yoktur. Zira inna Allahu la yanzuru ila suverikum, ve la ila ajsamikum, wa yanzuru ila kulubikum ve amlikum. Cisminize, boyunuza, boşunuza, kâmeti balanızı, endamınıza, görkeminize bakmıyor Allah Celle Celaluhu.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 siz Allah huzurunda değilsiniz demektir. Onun içindir ki, ehlullah'tan bir tanesiyim. Kabasof'ta namaz kılan birinin yanına girer, namaz kılan adama selamun aleyküm diye çakar. O namazda aleyküm selam demez ama namazdan sonra döner, utanmıyor musun sendir Bir de kendini meşahit gösteriyorsun, namaz kılana selam verilmeyeceğini nadan daha bilmiyorsun der.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 Namaz kılmıyor diye onları istihkar etmemiz onlara karşı haksızlık ve zulüm olur, Biz süslü zannederiz. İşin hakikatına gelince namaz odur ki insan namazda kalbiyle beraber Allah'ın huzurunda durur. Cenab-ı vacib ve Tekaddes hazretlerim, kalp dışarıda kendimiz burada olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Hakkıyla namazı edaya muvaffak kılsın. Huşun temini için erken vardır. İnsan o huşuğu elde ederse inşaAllah namaz namaz olacak. Ama huşun temini için bir kısım erken vardır. Evvela huzuru kalp lazımdır. Sonra bir tefahüm diyeyim, meseleyi kavrama vardır, arz edeceğim. Sonra meselenin içinde bir tazim vardır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 Kıyamda durursunuz. Kimin huzurunda? Allah'ın huzurunda. Namazda ne edersiniz siz? Rüka gidersiniz. Kimin huzurunda? Rabbin huzurunda. Niçin gidersiniz? Ayakta durmaya takatınız kalmadı da ondan evet. Namazda ne edersiniz siz? Secdeye gidersiniz. Neden gidersiniz? Rabb büyük olduğu için. Niçin gidersiniz? Ayaklarınızın bağı çözüldüğü, büyüklüğünü ve küçüklüğünüzü itiraf etmek üzere yere kapandınız.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 Namazı haşiinden olarak kılabilmeye, muvaffak olabilmenin şartı evveli huzuru kalp. Kalbinizi yanınızda taşımanız avamca. Huzur Arapça bir kelime hazır olması. Kalp de kalptir, kalbi yanınızda taşımam. Ticarete giderken cüzdanı veya bankaya ait çeki veya poliçeyi taşıyıp taşıttırdığınız gibi kalbi yanınızda taşıman.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 Onun için namazda bunu çok tekrar ediyoruz. Her büyüklüğü ifade edeceğimiz yerde, Allahu Ekber deyip rüka gidiyoruz, Allahu Ekber deyip tecdiye kapanıyoruz, Allahu Ekber deyip celseye geliyoruz, Allah çok büyük. Zira namazda biz, bütünüyle bu azameti takip ediyor, bütünüyle bu azamete nicahban oluyoruz. Bu ise seni boğacak, içine dehşet salacak,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 Bu hal ve bu havaya girdiğin an, adeta Allah sadece haşa seninle meşgul oluyormuş gibi bir hava hissedeceksin. O kadar ki yalnız beni görüyor ve gördürüyor, beni duyuyor ve duyduruyor, kalbimin ses ve soluğunda benim heyecanlarımı dinliyor ve ben onu duyuyor gibiyim. Başım rahmetinin eteklerine değiyor gibi, Rabbi sadece benimle,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 Ümitsizliğe düşeceğimiz ve boğulacağımız hengamda, reca menfez ve kapılarıyla imdadımıza yetiştin. Huzurunda Rab oluşuna karşı edebi bozup, heyasızlık yapmamak için bir lahta da bizi hayattan mahrum etmesin. Lillâh-i Teâlâ'l-Fâtiha. Elhamdülillâh, Elhamdülillâh, وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا تصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسي الزجاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومردان محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام ظهوره ورحمة للعالمين ظهوره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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشي والكريم Muhterem Müslümanlar, namazımız ve namazı şuurlu eda etmemiz, düzensiz hayatımıza bir düzen getirecektir. Dağınık kalbimize bir denge, bir insicam getirecektir. Perican hislerimizi ayağa kaldıracaktır. Bulanık yönlerimize ışık saçacaktır doğru görme, doğru düşünme, doğru konuşma imkanını elde edeceğiz namaz sayesinde. Namazın şuurla eda edilmesi sayesinde. Günde birkaç defa Rabbin huzuruna gelip hesap verme sayesinde. Kendimizi kontrol etme, Rabbimizle münasebetimizin kuvvetine bakma sayesinde. Ruhda bu denge ve düzen, fikirde istikamet Allah'ın lütfuyla meydana gelecek. Biz maddi manevi yaşayışta bir ahenk kazanacağız. Namaz bu manayı hamil ve bu manayı tekaffül etmiş bulunmaktadır. Namaz kılıp da bu manadan uzak kalanlara Allah rahmet etsin. Bol bol mağfirette bulunsun. Ölü gönüllerine hayat, nur ve ruh saçsın. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle namaza durunca içinde boyunduruklar dönüyor gibi ses duyardık buyuruyor. Veya bir tencerenin içinde yemek kaynıyor gibi bir kaynamadır duyardık. Rabbin huzuruna geldiği zaman buhurdanlık gibi tüter dururdu. Ve sonra da azamet, kokusu tütmeye başladı. Hazreti Ayşe'nin ifadesi içinde bir gece bana dedi ki, ''Ya Ayşe müsaade edersen Rabbime ibadet yapmak istiyorum.'' İncelik ve zarafetin anlaşılmaz bir noktaya varmasını ifadedir bu. ''Ya Âişe, müsaade edersen Rabbime ibadet yapmak istiyorum.'' Gece nebiler nebisi döşeğinden uzaklaşacak. Yanından uzaklaştığı hanımından istizanda bulunacak. Müsaade edersen başımı yere koyup Rabbime kulluk yapacağım. Ey Allah'ın Rasûlü! Yanımda bulunmayı, kurbunda olmayı her şeye tercih ederim. Fakat Rabbine ibadetin benim için de sevimlidir. Nasıl istersen öyle yap. Karanlık gecede kalktı. Rabbin huzurunda el pençe divan durdu, ayakta ne kadar kaldı, rükûa nasıl vardı bilemem. Bildiğim tek şey varsa o da ayakta durunca göksünü gözyaşlarının ıslattığıdır. Secdeye gittiği an seccadesinin ıslanmasıdır. Celsede olduğu zaman eteklerinin ıslanmasıdır. Şaffağa kadar bu vaziyette ibadet yaptılar. Her gün ibadet yapardı ama o gün şaf'a kadar fasıla vermeden Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ibadet yapıyordu. Etrafından adeta habersizdi. Hiç kimseyi görmüyor, hiç kimseyi duymuyordu. Görmesi ve duyması gereken şey defani olmuş, müstakrak kendi vecdi içindeydi. Bilal-i diye kapının önünce seslenince hala onun o müstarak hali devam ediyordu. Bu ne haldir ya Resulallah? Niçin bu kadar ağlama ve bu kadar ıstırap ya Resulallah? Bir ayet nazil oldu. Ellezina yezkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala başı da var. Göklerin ve yerin yaratılışında tefekkür ederler. Başı bu manayı ifade ediyor. İnne fi halqis semavati vel ama Resul ü Ekrem kendinden istenen şeyi 2. ayette onu harfiyen yerine getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Onlar ki tefekkür edenler, hayatı bilenler, hayatın gayesini idrak edenler, Rabbin kendilerine diktiği ideal ufkuna doğru koşanlar, Rabbin rızasını tahsil ittikametinde soluk soluğa gelenler. Allah'a kıyamen. Ayakta Allah'ı anarlar. Resul Ekrem ayakta Rabbini anıyor şakır şakır gözyaşı döküyordu. Ve oturarak Rabbini anar. Oturarak Rabbini anıyor şakır şakır gözyaşı döküyordu. Vala cunubeyim yan gelip yatarken veya başını yere korken secdeye kapanırken Rabbini anar. Başını yere koyuyor. Akrabu ma yakunul abdun min Rabbi fehuwa sajid feaksirud duaa fi's sujud. Fehvatınca hareket ediyordu. Kulun Rabbine en çok yaklaştığı an ve hengam secdanı ve hengamıdır. Orada çok dua edim. Belki dakikalar geçiyordu. Yüzü yerde Resul Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah Rabbi la üşrikubi şeya. Allah Allah Allah Rabbi la bir şeya. Allahu me inni zalimtu faghfirli Subhanak mâ azmaş anek. Subuhun kudusun Rabbına ve Rabbul Melaikatı ve Ruh diyordu. Subhan Rabbi alaala çekiyordu. تَحَصَمْتُ بِذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَاتَسَمْتُ بِذِي الْعِزَّتِ وَالْكِبْرِيَىٰي وَالْجَبَرُوتِ diyordu. Rabbi bütün azamet ve Celaliyle anmak suretiyle içinde bir heybet ve dehşet hasil ediyordu. Ayak dağılıyor, oturarak ağlıyor, rükkü dağılıyor ve secde dağılıyordu. Bu gece ayet nazil oldu. Veil olsun bahiyeti okuyup da tefekkür etmeyene. Veil olsun bahiyeti okuyup da içinde mevcelen muhasilet etmeyene diyordu. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haşyet ve saygıyla Rabbin huzuruna geliyor. edeple o huzurun adabını yerine getirmeye çalışıyor. Bir lahza kul olduğunu hatırdan çıkarmayarak Rabbin mâbudiyetine karşı nasıl kulluk yapmak gerekiyorsa öyle kulluk yapmaya çalışıyordu. Zaten bir insan, Rabbin huzuruna ona bu vazifeyi yapmak üzere gelince başka şeyleri düşünmesi mümkün değildir. Düşünüyorsa huzura gelmemiş demektir. Bir sabır ve taksim yapalım, İnsan ya kalbiyle beraber Rabbin huzurundadır veya başka âlemdedir. Rabb'in huzuruna kalbiyle beraber gelmişse, ayar ocağına karşı sırtını dönmüş, başka ateşte yanmakta ve püryan olmaktadır. Yanmıyorsa şayet, huzurda kalbiyle bulunmuyor demektir. Kalp başka bir vadide, ceset başka bir vadide, Allah'ın bir yarattığı şeyleri parçalamış, ikiye bölmüş, bilmeyerek hafî bir şirk içine girmiş ve yine bilemeyerek Rabbisinin huzuruna gelmiş. Sahabi anlatıyor bize. Abbad ibni Bişri anlatıyor sahabi bize. Sahabinin namazında esneme hiç görülmediğini söylerler. Namaz odur zaten. Esneme görülmediğini söylerler çünkü tam huzurdadır. Buhari müslim vakayı naklederken, Ebu Davud'un süneni naklederken, bize isim vermiyorlar ama mazi yazarları bize isimleri veriyor. Ammar İbni Yasir, Muhacirinin en şereflilerinden, Abbad İbni Bişir, Ansar'ın en şereflilerinden. Abbad Müsab'ın tilmizlerinden. En son akabede Ya Resulallah tavzif buyurdunuz. Medine'ye gittim, ferman ettiğiniz gibi anlattım, size inananları arkama taktım, Yeniden Akabe'ye döndüm elinizi sıkmak isterler. Bu topluluk içinde Abbadimni ibn de vardır. Yemamenin yuttuğu kimselerden, kılıcıyla, kalkanıyla, yalancı Peygamber vakumunun yuttuğu kimselerden, bir tepenin üzerine çıkıp da ansar diye bağıranlardan ve sonra bu korkunç fırtına tarafından yutulanlardandır Abbadimni ibn Bişir. Mustalık oğulları seferinden dönülüyor. Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından iki emini gözcü koymuştur. Gözcüler gece bekleyecekleri yerde karakolda beklerken, birisi yatacak, az istirahat edecek, öbürü bekleyecek. Ben arkadaşıma dedim, Abba diyor, Ammar İbni sen istirahat et, ben bekleyeyim, sonra sen kalkar beklersin. O istirahata dalınca ben de boş durmasın, etrafı emin buldum. Düşman izi görmediğim için namaz kılmaya durdum. Sure-i Kehf'i ediyordum. Kendimden geçmiştim. Meğer bizim orada olduğumuzu bir kafir müfrezesi biliyormuş. Çok yakınımıza kadar, ok mesafesi yakınımıza kadar gelmiş. Ben kendimden geçmiş ve iz içinde sure i Kehf'i okurken, vücudumun bir tarafına sert bir ok saplandı, okla mı uğraşsam, uyarsam, yoksa şu neşveyi devam ettirsem, düşündüm, oku çıkardım attım, devam ettim. Sure-i okuyordum, namaz uzadıkça uzuyordu, ben zevk içinde kendimden geçmiştim. Rükü'a gittim, kavemeye kalkarken bir ok daha vücuduma saplandı, onu da çıkardım attım, rükümü bozmasın dedim bu. Rükuda yine vezhid içinde kendimden geçmiştim. Secdeye gittiğim an kanım mı uyardı benim hareketim mi uyardı? Ammar gözlerini açınca benim dize gelecek halde olduğumu gördü. Niçin Allah aşkına ben uyarmadın? Vallahi Kur'an'a öyle dalmıştım ki o huzuru bozmak istemedim. Rabbimin huzurundaki huzuru bozmak istemedim. Ammar kendisine düşeni yapınca kafir müfrezesi de kaçı vermiştim. Mümin namaza durunca bütün etrafını unutuyor. Öyle bilmezdim kendim o ben miyim ya ben o mu? Sen o musun o sen mi? İşte bu işin iltibat sıra karışması. Namaza duruş bu muamma içinde manasını bulur. Silinme, sadece silinme orada sadece Rabbimle baş başa kalma, dünya ve mafiha her şeyi kalbinden çıkarıp atma, bir kerecik olsun böyle bir namaz kılmaya, muvaffak olmaya çalışmam. Onun için muhbir-i sadıka isnat edilen bir sözde, namaz kılarken veda namazı kılın. Ne olur ne olmaz bir daha kılamam, şunu sağlam bir ada edeyim de Rabbime karşı son armağanım olsun veda namazı kılın. Sözü gerçekten Resul-i Ekrem söylemiş ise çaplı büyük ve bize büyük tavsiyem. Namaz kılarken veda namazı kılın. Şu cumayı veda namazı olarak eda edin. Elinizde yaşama eminatı, birkaç gün idrak etme teminatı yoktur. Son namazınız olabilir. Her namaza dururken bu hava içinde durun. Ve ikinci namazı bu hava içinde intizar edin, o hazırlık yapın. Namaz bu haşyet, bu huzur ve bu saygıyı temin eder. Cenab-ı Hak bunu temin eden namazı edaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Yolunda bizi kaim ve daim eylesin, felaha götürücü namazı edaya muvaffak kılsın. اَلَا kelam ve الْكَلَامِ وَاَبْلَهَا nizam.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 Sadık Allahü Alâhim, vb. La na Rasûluhu Nebîül Hâşimü Ülkerîm. Bari Allâh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdân kâminîn, kama âmer. la ilahe illa Allah, ve aşhed âna Muhammedan ʿabdûhu vârâsûluhu Nebîül Muhtabar.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 كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارضى اللهم عن صديك ابي بكر الفاروق الله عنهم وعن السته الباقيه العشره وأن الصحابة والطابعين الأخيار من هم الأبرار وسلمت السيما كثيراً ل يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بل فكا من إباد الله اللهن كulları اتقوا الله وأطيعوه الله karşı çok saygılı olun büyüklüğü kadar küçüklüğünüz kadar Rabbin huzurunda dururken çok saygılı olun Mürde gönüllerinizi ihya etmesi için çok saygılı olun. Azametine yakışır şekilde saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Rabbin himayesine dehalet edin ve ona itaatta bulunun. İnna Allaha ya'muru bil'adli ve ihsani ve'ita'i'z-kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dini mübini, İslam'ı dosdoğru yaşamakla, Kur'an-ı Kerim'de tarifti bulunan ve Kur'an-ı Kerim'de tarifini bulan İslamiyeti yaşamakla sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslam dininin çevrenizde şahbal açması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açından, büyüğünden, küçüğünden, Dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, çeşitli telakkilerin ve anlayışların değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor. Ta kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslam'ı bulasınız. emne eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz Salah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم